İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Bulut Bagatır. Bugün de geçtiğimiz hafta program yapamamıştık. Ondan önceki iki hafta önce yaptığımız programda olduğu gibi daha çok deprem konusunu e, ele alacağız ve e, yine iki önemli konuğumuz olacak birisi atıklar üzerine e, Sayın Gamze Varol ile atık problemini konuşacağız sağlık üzerindeki bir de e, Sayın Doğan Aytoğuna ile e, o kapsamında resmi gazetede e, yayınlanan e, ormanların ve meraların e, inşaata açılması konusu olacak. Ee, şimdi tekrardan bir başsağlığı edilerek e, başlayalım. Afad'ın e, açıkladığı son rakama göre e, 45.089 insanımız depremler nedeniyle e, yaşamını yitirmiş durumda. E, tüm Türkiye'ye ve yine aynı şekilde depremden etkilenen diğer ülkelerde e, yaşamını yitiren e, insanlar için e, bir başsağlığı dileyelim. Şimdi biliyorsunuz bölgede yaşayan 2 milyondan fazla kişi hayatlarını idame ettirebilmek adına diğer şehirlere göç etti. Bu sayıda gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Yine ancak şeylerini terk etmeyen, terk edemeyen insanların ise önemli bir kısmı da çadır kentlere yöneliyor. Türk Tabipler Birliği'nin bir raporu yayınlandı. O rapora dair de bizim ekibimize yeni katılan Erhan Arca bir röportaj yaptı Sayın Doktor Ümit Şahin'le. Ümit Şahin de bu ekibin arasındaydı içerisindeydi gözlemci olarak bölgeye gitti. Adıyaman Merkez, Görbaşı, Çelikan ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde gözlemlerde bulundu. Raporda bölgenin temel gereksinimleri, barınma, sağlık hizmetleri ve altyapıları gibi önemli konular bulunuyor. O röportajdan size bazı bölümleri aktaracağım ve sonra hemen röport diğer bizim yapacağımız röportaja geçeceğiz. Ümit Şahin bazı çadır kentlerin park gibi alanlardaki toprak ya da çim zemin üzerinde kurulduğunu söylüyor. Bunu da Adıyaman örneği üzerinden veriyor. Her boş alanın değerlendirilmeye çalışıldığını aktarıyor. Dediğim gibi bunların çoğu parklar, bahçeler, boş arsalar hatta kimi yerlerde de tarlalar olmuş. Normalde bu tip alanların çadır kent kurmaya pek elverişli olmadığını, çünkü çadır kentlerde zeminin asfalt beton ve kaldırım gibi sert alanlar olması gerektiğini söylüyor. Hiçbir değilse bile mutlaka çakıl ya da mıcırın mıcır dökülmesi gerektiğinden bahsediyor. Yani toprağın toprak üzerine çadır kent kurulamayacağını söylüyor. Buna benzer örneklerin çok olduğunu, aksi örneklerin yani sadece bir eski e, otogar alanında asfalt üzerine kurulan bir çadır kent haricindeki çoğu çadır kentin direkt toprak üzerinde kurulduğunu söylüyor. Bunun yanlış bir e, uygulama olduğunu aktarıyor. E, çadır kentlerde gözlemlediği en önemli hijyen sorununun e, tuvaletler ve banyolar olduğunu aktarıyor. Tabi e, insanların günlerce yıkanamadığından e, bahsediyor. Banyo çok az. Olan yerlerde ise e, hem sayıca çok yetersiz hem de temizlik sorunları e, var. E, çoğu çadır kentte Görülen en büyük sorunlardan birisi bu. Tuvalet sayıları da yetersiz. En az 20 kişiye bir tuvalet olması gerekiyor. 500 kişilik bir çadır kentte, ki çoğu çadır kentin 500-600 kişilik olduğunu söylüyor. 25-30 tane tuvalet olması gerektiğini aktarıyor Ümit Şahin. Bu kadar çok sayıda tuvalet olan bir çadır kentte söz ediyor. Yine tuvaletlerin sayısı az olduğu için de e, buraların çabuk kirlendiğini ve temizlik sorununun doğduğunu söylüyor. Yani hijyenik koşullar özellikle tuvalet ve banyo için e, büyük bir sorun. E, mobil tuvaletler kullanılması gibi adımlar atıldığını ancak bunun da e, yanlış olduğunu çünkü çok çok çabuk dolduğunu ve boşaltılamadığını e, hemen kullanım dışı e, kaldığını söylüyor. şebeke suyun henüz tam verilemediğinden e, şebekeye su verilen yerlerde temizliğin daha kolay olduğunu ama e, şebekeye su verilmeyen yerlerde tankerlerle taşınan sunun, e, suyun yeterli olmadığından bahsediyor. Yine temizlik e, biraz da bundan e, dolayı aksadığını aktarıyor. E, bu yüzden de bir an önce şebekenin çalışır hale gelmesi gerektiğini söylüyor. E, biliyorsunuz bu depremlerden sonra inkaz kaldırma çalışmalarını devam ediyor. Ve tabi burada bir atık problemi var. E, bu enkaz kaldırma işlemleri devam ederken de bu çalışmaların çok dikkatli bir şekilde ve uygun koşullarda yapılması büyük önem taşıyor. Ee, uzmanlar enkaz kaldırma işlemleri sırasında birçok e, noktaya dikkat çekiyor. İşte biz de birazdan e, şimdi kısa bir e, müzik arası vereceğiz. Ardından e, bu noktalardan biri olan halk sağlığı e, riskini orta, uzun, orta ve e, kısa vadede halk sağlığı riskini e, alacağız. Sayın Profesör Doktor Gamze Varol ile e, şimdi ufak bir müzik aramız var. E, ardından tekrar görüşmek üzere. Herkese merhaba. Şimdi bir konumuz var. Programın ilk bölümünde de bahsetmiştik. Temiz Hava Hakkı Platformu Türk Tabipler Birliği temsilcisi Profesör Doktor Gamze Varol ile enkaz kaldırma çalışmaları sırasındaki atık sorununun kısa, orta ve uzun vadeli halk sağlığı açısından risklerini ele alacağız. Gamze hocam, program hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Umarım güzel bir program olacak. Emeklerinize sağlık. Çok sağ olun. Size de teşekkür ederiz. Ayrıca bize zaman ayırdığınız için. E hocam şimdi şöyle başlayalım dilerseniz. Başta enkaz ve moloz atıkları olmak üzere tüm atıkların tehlikeli atık olduğunu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor diye bir, bir kanı var. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradaki çalışmaları takip ettiğinizde, e, neler görüyorsunuz ve e, hani biraz önce de bahsettiğim gibi yani kısa, orta ve uzun vadeli halk sağlığı açısından e, riskler e, neler hocam? Evet, e, şimdi aslında sizi de takip ettiğiniz e, pek çok kez vurguladığınız gibi e, çok ciddi bir yıkım var. E, bu ciddi yıkımın da hızla ortadan kaldırılması lazım. E, yani süreç böyle işliyor ve e, uzmanlar milyonlarca ton e, moloz çıkacağından söz ediyorlar. Hatta Erciyes Dağı büyüklüğünde falan gibi böyle şeyler var. Hani e, açıklamalar var, benzetmeler var. Tabii hani bizim aklımız almıyor. E, ama geri dönüp baktığımızda böyle de bir gerçeklik var. Bu kadar molozun e, ortadan kaldırılması lazım. Ve bu kadar molozun içinde acaba ne var? Şimdi bu evlerin çoğu betonarme evler. Dolayısıyla bu molozun içinde beton var, Sıva var, tuğla var, işte tahta var, camlar var bildiğiniz gibi tahmin edeceğiniz gibi. Metal parçaları var o evde yapıda kullanılan her neyse. işte çelik olabilir, alüminyum olabilir, pirinç, bakır vesaire. İşte evimizi ne kullanıyorsak alçı, karton, kiremit değil mi? Ee, ve şey doğramalar var işte plastik doğramalar, plastik malzemeler. Ve tabii bununla birlikte bir takım elektrik tesisatı, işte ampuller elektrik malzemeleri borular işte petrol ürünleri vesaire var şimdi bunların hepsi bir araya geldiğinde hani böyle bir e, harç malzemesi çamur gibi düşünün ve hem hem bir cüssesi var bunun yani hacmi var hem de tozuması var bu açıdan bakıldığında hani e, öncelikle molos e, bu hani yıkılan e, binaların atıkları için konuşalım hem ciddi bir hacim Bunların e, oradan alınıp başka bir yere bertaraf edilmesi yani atılması ve bertarafı taşınması süreci hem de nereye taşınacağı hani başlı başına bir sorun. E, çünkü çok büyük bir miktardan söz ediyoruz. Şimdi e, bu e, tozuma süreci oldukça e, sorumlu bir süreç. E, çünkü e, yani gittiğiniz bölgeye bilmiyorum gidenler de mutlaka aktarmışlardır. Ben Adıyaman'ı gördüm. Pek çok sahadaki arkadaştan da geri bildirim aldım. Şimdi bu binaların hangisinin hangi zamanda yapıldığı, bu binaların hangi işte tehlikeli atıkları içerdiğine dair hani pratikte elimizde bir materyal bilgi yok. Dolayısıyla biz bunların hepsini gerçekten sizin de dediğiniz gibi tehlikeli atıklara sahipmiş gibi düşünerek ee, o enkaz kaldırma ya da işte bu molozları e, uzaklaştırma işlemini yapmak durumundayız. Yani aslında istenen başta bunların e, ayrımının yapılması, buna uygun kişisel koruyucu donanım bu işle uğraşanlara e, verilmesi, e, mümkünse ıslak çalışılması, etrafta yakında bulunanların o bölgeden uzaklaştırılarak işte tehlikeli önceden tehlikeli olan içinde örneğin asbest içeren, e, hani bu binaların e, enkazının kaldırılması sürecinin daha tipizlikle yapılması aslında istenilen uygulamalar fakat biz bunların hepsinin aslında e, işte tehlikeli kimyasallar tehlikeli atıklar ağır metaller vesaire içeriyormuşçasına e, riskli olduğunu düşünerek Aslında bu uzaklaştırma işlemini yapmak durumundayız birinci adım bu e, bunu yaparken de ilk olarak, ee, çalışan sağlığı güvenliği, mesleki sağlık güvenlik açısından değerlendirip burada çalışıyor olanlara, işte temel e, kişisel koruyucu donanım başta olmak üzere e, temin edilmesi ve ıslak çalışma olanaklarının sağlanmasını istiyoruz. Ama deyin ki siz Adıyaman'da mesela böyle bir şey gördünüz mü? E, ben depremden e, bir hafta sonra Adıyaman'daydım. E, enkaz kaldırma çalışmaları yeni başlıyordu yer yer. iş makineleri vardı öyle bir uygulama yoktu. Biz müdahalede bulunmak durumunda kaldık ya. Yani burada çok ciddi bir kirletici yükü var. Sadece asbest de değil. Çok sayıda biraz önce söylediğim malzemelerden çıkan partiküller var. Bu partiküllerin bir kısmının çapı büyük, bir kısmının küçük. Hadi büyük olanlar solunum yollarında işte e, kendi vücudun kendi savunma mekanizmalarıyla engelleniyor e, bir takım e, yapılardan ama küçük olanlar e, çapı 2 mikrometrenin e, altında olanlar. Onlar solunumla e, yani hani vücudumuza giriyor, sistemimize giriyor. Dolayısıyla asbest e, riski de düşünüldüğünde e, ciddi bir e, hani maske kullanımı e, gerekiyor dedik ve hatta bu maskelerin özelliğinin işte FFP3 N99 maske olması gerektiği konusunda hani hem eğitimini vermeye gayret gösterdik, yetkililerle konuştuk. Tabii kimse hayır demiyor. Evet tabii öyle olmalı deniyor ama biliyorsunuz ilk dönemlerdeki ilk baştaki organizasyonsuzluk, enkaz kaldırma süreçlerinde de var. Yani hani kepçesi olan hani bu işten anlayan yardım için geliyor. Ama bugün yardım için yaptığımız şey Yarın e, bu yardım için çalışan insanların sağlığı için çok ciddi bir tehlike olabiliyor. Bunun organizasyonu için uğraştı e, sahada çok sayıda arkadaşlar. Bununla birlikte e, depremzede yurttaşlarımız evlerinin etrafında, kenarında yani hani belki içeriden bir cenazesini bekliyor, belki içinde. Hani bir, bir malının mülkünü kurtarırım diye bekliyor, belki hiçbir şey beklemiyor ama o, o şok şokla buldukları çadırla işte evinin bahçesinde, yolun karşı kenarında falan duruyor yani hani yani birebir sanki enkaz kaldıran işçiler kadar oradaki halk da o, o kirli, hani o kirlenmiş o kirlilik yükü artmış olan havayı soluyorlardı. Ee, bizim ya öyle bir maske e, miktarı da yok yani temin edilecek on binlerce belki de maske ihtiyaç var. Milyonlarca maske ihtiyaç var. Öyle bir şansımız da yok. Biz şöyle bir ayrım yapmak durumunda kaldık. Dedik ki yani hani enkaz kaldırımı işinde çalışan bu alanda görevlendirilmiş arkadaşların hani isim listesini tutalım ileride sağlık sorunu olmasın bunlar kayda girsin. Mutlaka FFP3 maske dağıtılsın. Eldiven işte neyse tulumlar, uygun ayakkabılar, uygun eldivenler dağıtılsın. Yurttaşlara da en 95 maske. Eğer hiç bulunamıyorsa cerrahi maskeyi çift kat taksınlar e, diye e, hani konuştuk. Yani gözlemim ilk başlarda böyleydi. Şimdilerde ama e, hani kişisel koruyucu donanımın temin edildiği yönünde, her yerde olmasa bile sağlanmaya çalışıldığı yönünde e, hani sahadan geri bildirimler oluyor. Bunlar böyle ve tabii hani ıslak çalışma her zaman ortam sağlanamıyor. Çünkü ortamda zaten su yok. Hani var olan suyu da e, klorlayıp ihtiyacı olanlara vermek durumundasın. Seni ıslak çalışmanın koşullarının sağlanması da öyle bir ortamda güçlü hakikaten. Biz ıslak çalışıyoruz Kenara geçiyoruz. Yani bunu yaratacak olan bir yerel yönetim, bunu yaratacak olan belki işte e, bu işle görevli e, kişiler, AFAD yetkilileri, işte valilik yetkilileri vesaire olacak ama hakikaten yapılması gerekenle yapılabilecek olanları da sahada gördüğünüzde zor oluyor. O yüzden ee, hani korunma gerçekten çok kıymetli ilk başta ve bunların e, depremin ilk e, dönemlerindeki organizasyonsuzluğun e, ilk dönemde yine uygun yerlere atılmadığıyla da hani takip ettik. İşte e, bu da ekolojik sisteme ciddi bir sıkıntı. İşte milli parklara işte ne bileyim e, hani göllere, dere yataklı derelere e, işte kuşların üreme alanlarının olduğu yerlere atıldığını gördük. Hani buralardan geri dönüş oldu ama yani sürekli her an her yeri takip edemeyebildik e, o dönemde. E, bundan sonraki süreçlerin de e, bu konuda dikkatli olması, yetkililerin bu kadar büyük, tehlikeli atın e, hani insan sağlığına değil sadece tüm canlıların sağlığına, ekosistemin sağlığına zarar vermeyecek şekilde ber tarafını sağlayacak alanları da aslında göstermesi lazım. Çünkü bu alanlardan, hani ben biraz önce hava kirliliği yükü artıyor, bizim sağlığımızı solunum yoluyla e, olumsuz etkiliyor. Ama dolaşımımıza da girerek her yönüyle sistemik olarak sağlığımızı olumsuz etkiliyor dedim ama bu kirleticiler uygun olmayan yerlere atıldığında, işte yağın yağmurlarla, işte meteorolojik nedenlerle aslında toprağa, e, işte su kaynaklarına tatlı su kaynaklarına yer yüzü yüzeyel ve yer altı su kaynaklarına Geçerek özellikle ağır metaller açısından riskli e, hafriyat malzemeleri e, doğrudan suyla insanların sağlığını dolaylı yoldan da besin zincirine geçerek nedir yani işte oradaki e, tarım ürünlerine işte hayvanları hayvanlardan insanları ya da bitkilerden yeşil yapraklı vesaire insanlara besin zincirine geçebilir bunlar hani çok uzun vadede bizim ee, hani tehlike olarak e, düşündüğümüz uzun vadede insan ve tüm canlı insanı olumsuz etkileyebilecek durumlar, ee, işte sızdırmaz bir alan e, hani sağlanması, e, uygun şekilde uzaklaştırılması. Aslında istediğimiz şeyler ama değil ki ilk bir hafta 10 gün bunu gördünüz mü? Gerçekten evet demek çok güç. Düzeltilmeye çalışılıyor şu son dönemlerde gözlemlediğiniz. Özür dilerim böldüm ama. Fakat tabii yeterli mi? Değil. Hala çok sayıda. Enkaz var bir de yani ardı arkasında depremlerde geliyor İşte dün Malatya'da yaşadığımız olay yeniden işte binaların yıkılması bu sürecin çok uzun boyutlu olması gerektiği çok sistematik olması gerektiği planlı programda olması gerektiğini de bize gösteriyor aslında. Evet e, hocam şimdi siz çok güzel özetlediniz. Benim anladığım e, şu ana kadarki bu atıkların hepsine aslında bakarsanız biraz daha asbest varmış gibi sanki öyle bir tehlike varmış gibi yaklaşılması gerekiyor ama e, siz süreci çok güzel özetlediniz. E, o noktalarda ciddi eksiklikler var. E, bir de tabii e, molozların e, yanı sıra bir de geçici baranma alanlarının yani çadır kentlerin kurulduğu alanlardaki bazı sorunlar da var örneğin kanalizasyon atıkları atıkların uygun bir şekilde şebekeye bağlanması ve bunların bertarafı ve yine oradaki çöplerin uzaklaştırılması gibi kısaca buna dair de da bir sizden bir evet. görüş alabilirsek evet şimdi şöyle şimdi çok ciddi bir yıkım yaşandı o yıkımda zaten hani biz genelde diyoruz ki ilk 72 saat hani hani çok zor deprem gibi böyle ağır depremlerde. ilk 72 saat dış yardım gelene kadar Hani bölge, iller kendi içinde kendi organizasyonunu yapabilmeli ama siz de gördünüz yani hani pek çok il kalmadı, yıkıldı, tarım ağır oldu yani. Şimdi böyle olunca hava şartları da çok kötüydü. Ee, bizim ilk başta gördüğümüz şey şu oldu, insanlar hani bir şekilde barınsınlar yani soğuktan insanlar donabilecek noktaya geldiler çünkü. Yani açık hava, buz gibi, sabaha karşı millet yani geceliğiyle pijaması ile çıkabilen çıktı, yalın ayak yani hani kendini koruyacak hani kendini e, güvence altına alacak bir mekanizma yoktu. Dolayısıyla organize değil, organize olmamamız hani başlı başına bir sıkıntı. Organize değil, refleksif şeyler oldu. İşte herkes bulduğu çadırı, işte yardımlar vesaire falan, işte geçici barınma alanları oluşturmaya çalıştığı, işte aslında pek çok kurum da biliyor, bunu Kızılay'da biliyor, da biliyor çadırların nasıl yerleştirilmesi gerektiğini, nereye kurulması ya da kurulmaması gerektiğini, işte e, atıkların nasıl toplanması gerektiğini, bunlar zaten bilinen şeyler. Bunların yapılamamasının nedeni işte hazırlıksız oluşumuz, dezorganize oluşumuz, e, bu kadar yani hani Depremden etkilenen alanın yani bilimin söylemesine karşın hani bizim tahayyül etmeyi, etmeyişimiz ve gereken önlemleri almayışımız. Hani bilime yani, karşı duruşumuz diyeyim yani. Ee, bu noktada şöyle şöyle oldu şunu anlatmaya çalışıyorum bir Refleksif bir şey işte herkes elindeki çadırı getirdi bir yere koydu insanlar da içine bir an önce girdi hani. Şimdi biz de geri dönüp bilim insan olarak baktığımızda dedik ki yani bu çadır uygun değil, mesafesi uygun değil, elektriği sağlanamaz, alt yapısı uygun değil vesaire. E ama yani sonuçta bir de bir gerçeklik var. Hızla bu insanların başının e, altına yani başının altına sokacağı bir hani tente bir çadıra ihtiyaçları vardı. Bu insanları oraya soktuk. Ama şöyle de bir şey var. Bu insanlar yemek yiyecek, değil mi? Su içecek. Ve tuvalete girecek. Yani tuvalete ihtiyacı o kadar fizyolojik bir şey ki. Yani tuvaleti var bu insanların. Şimdi görünen o ki o kadar acil bir durumda, o kadar organizasyonsuzluk yapamadık. Tuvalet yoktu. Bu insanlar tuvaletlerini çok affedersiniz. Yani hayvanlar gibi kalıp hani böyle biraz öteye, çadırların kenarına falan yapmaya başladılar. Çok insaniymiş. Çünkü siz de aynı durumda olsanız, siz de yaparsınız. Şunu anlatmaya çalışıyorum. İlk haftalar çok kötüydü. Ama şu anlarda... E, pek çok e, hani Türk Selepleri Birliği'nin de sahadan e, hani aktarımları ve notları üzerine konuşuyorum. Şu an geçici barınma yerlerinin pek çoğunda e, hani kanalizasyon bağlantısı yapılmaya çalışılıyor. Tuvaletler kadın ve erkek e, hani organize edilmeye çalışılıyor. Banyo sorunu kimi yerlerde var, barınma sorunu hala var. E, şebeke suyu hala güvenli değil ama en azından Büyük ölçüde e, hani kanalizasyon bağlantısı e, geçici barınma alanlarında yapıldı. Tabii şuna da bakmak lazım. Kanalizasyon bağlantısını yapmak yeterli mi? Hani doğrudan e, tuvaletlerin e, atıklarının nehre boşaltıldığını gördük. Öyle fotoğraflar paylaşıldı belki ilk ilk birkaç gün içindir öyle. Şimdi onların kanalizasyona bağlandığını biliyoruz ama e, şu da bir gerçek ki acaba kanalizasyon ya da altyapı ne kadar sağlam? Şimdi biz bunları kanalizasyona bağlansak bile Hatay'da mesela çok iyi bir arıtma tesisinin olduğunu ve görece depremden olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Şimdi bu kanalizasyon da bir yere gidiyor ama hani onun arıtması çalışıyor mu o? Gerçekte hani nereye gidiyor? Aslında bunlar eee sizin de söylediğiniz gibi sadece molozlar, atıklar değil, geçici yerleşim alanları başta olmak üzere bireysel, münferit, bütün yaşam alanlarında altyapı erozyona uğramıştır, bozulmuştur. Bununla ilgili çok ciddi yapılanmalara ihtiyaç vardır. Olmazsa ne olur? Şu an hava soğuk. Çok ciddi salgınlar gözlenmedi henüz. Ee, en çok korktuğumuz şey işte kolera tarzı, dizanteri, tifo gibi işte tekaloral dediğimiz işte insan bağırsaklarındaki mikroorganizmaların, bir takım hastalık yapıcı patojenlerin su ve işte böyle akarsular, yeryüzü ve altı suları aracılığıyla hayvanlara, insanlara geçmesi ve ciddi salgınlar oluşturması. Yani ishal hastalıklar diyoruz ki bunlar çocuklar için de, 5 yaş altı çocuklar için de ciddi risk taşıyor. E ne yapılmalı? Altyapı sorunları neredeyse hemen tespit edilip bu çözülmeli, arıtma tesisleri hemen düzeltilmeli ve işte temiz su sağlanması, kanalizasyon bağlantısına ek, temiz güvenilir su sağlanması da mutlaka hayata geçirilmeli. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz tüm bu bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar hepimize çok geçmiş olsun. Umarım güzel günlerde, güzel etkinliklerde bir arada oluruz. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. şimdi bir reklam arası veriyoruz. Ardından devam edeceğiz. Birazdan görüşmek üzere. İklim habercileri devam ediyor. Herkese merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Program açılışında bahsetmiştim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla o hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin bir kararname e, yayınlandı. Bu kararname ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı e, orman alanlarını ve mera alanlarını e, inşaata açabilecek. E, kararda geçici veya kesin iskan alanlarının fay hattına mesafesi, işte zemin elverişliliği ve yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler e, gözetilerek e, belirleneceği e, belirtiliyor. Ancak su havzaları korunan alanlar tarım alanlarında e, iskan olmayacağı dair bir kriter bulunmuyor. Şimdi bu kararın ne anlama geldiğini Sayın Profesör Doktor Doğan Ay ile ele alacağız. Doğan Hocam hoş geldiniz programa. Hoş bulduk Ludbe. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Hocam bu maalesef üzücü bir karar. O hal kapsamında yayınlandı ve itiraz yanlış bilmiyorsam itiraz hakkı da bulunmuyor. Evet. Dava açılıyor. açılıyor. Evet. Dava açılamıyor. Bu karar ormanlarımız için, meralarımız için ne anlama geliyor? Yine bir yeni bir katliamla, yeni bir rant kapısıyla mı karşı karşıyayız? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle tüm Türkiye'ye baş sağlığı dilemek istiyorum. En son açıklanan rakamlar 45 günden fazla can kaybımız var, binlerce yaralı, binlerce insan. Hatta milyonlarca insan evinden oldu. Büyük bir e, yıkım e, gerçekleşti. E, tabii bu yıkımın e, sebebi e, yıllardan beri devam eden çeşitli hatalar olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Çünkü e, depremden beri e, herkes televizyonlarda deprem hocalarını, diğer hocaları çok yakından e, dinledik. Neler e, eksik, ne e, yapıldı, neden e, bu evler yıkıldı bunları gördük. E, şimdi e, Sıcak yani depremzedelerin bir an önce sıcak yuvaya kavuşması gerekçesiyle çok aceleci kararlar alınıyor. Bunlardan bir tanesi de olağanüstü hal kapsamında çıkartılan son kararname. Buradan en önemlisi kararnamenin en önemli noktaları sizin de dediğiniz gibi Orman Kanunu'nun ek 16. maddesi kapsamına giren taşlık, kayalık ve verimsiz orman alanları da e, geçici ya da kalıcı iskan e, yapılabilecek. Ne demek bu ek 16. madde e, onu söyleyelim. E, çünkü bazen şöyle de gibi e, taşlık, kayalık ve verimsiz orman denince sanki hani üzerinde ağaç olmadığı için orada sanki hiçbir şey yokmuş gibi de algılanabiliyor. Ee, öncelikle ekon altıncı madde de bir torba kanununa 2018 yılı Mayıs ayında çıktı. O zaman da çok itiraz ettik ee, ve e, anayasaya aykırı olarak ee, üzerinde ağaç e, olmayan e, bazı yerleri ve ay, hatta kanun maddesinde de şey yıldır, yerleşime uygun taşlık, kayalık e, ve verimsiz orman alanları orman dışına çıkartılabilir diye ifade ediliyordu. Ee, anlatamadık e, o zaman da. Çünkü bir yerin üzerinde... Ağaç e, olmaması ya da taşlık kayalık olma, e, olması oranın değersiz olduğu anlamına e, gelmiyor. Hatta tam tersine e, buralar çok sayıdaki e, canlılar için e, habitatlar oluşturuyor. E, kaldı ki... E, Deprem bölgesi e, biyolojik çeşitlik açısından son derece zengin e, bir bölge. E, yani tür sayılarına baktığımız zaman ki bunlar da hani e, gelişmiş türler. E, omurgasızlar yok, likenler, mantarlar, deniz canlıları hariç olmak üzere. E, hemen sayıları söyleyeyim. Örneğin e, Gaziantep'te 2500'den fazla. Yine 2500'den fazla olan Malatya, Maraş gibi iller var. Adana'da yine 2500'den fazla tür belirlenmiş. Her ilde aşağı yukarı 1000 ile 2500 arasında 11 ilde tür var ve bunların önemli bir kısmı da aslında belirlenmiş. Endemik türler. Yani örneğin Malatya'da 448 tane endemik tür varmış. Yani ne demek endemik tür? Sadece o bölgelerde bulunan, e, o bölgeye ait türler ya da Türkiye'de e, bulunan türler. E, örneğin Malatya'da sadece Malatya'da bulunan 36 tane tür varmış. Hatay'da sadece... Hatay'da yaşayan Hatay'a endemik e, 16 tür varmış. E, Osmaniye'de bile 23 tane endemik tür varmış. Ve bunların e, e, büyük bir kısmı da aslında o taşlık, kayalık, verimsiz dediğimiz alanlarda yaş e, yaşıyor. Çünkü çok sık ormanlarda e, fazla e, tür çeşitli Işık e, Yetersizliği türlerin rekabeti e, ağaç yoğunluğu nedeniyle. E, bu nedenle... Ee, bu gibi alanlar taşlı karalık denilerek belki de hani ya buraları işe yaramaz alanlar algısı oluşturmak üzere yapılan e, delirtilen alanlar aslında biyolojik çeşitlik açısından son derece e, önemli alanlar. İşte bu alanlar e, alelacele e, yapılaşmaya uygun olarak yapılıyor. E, uygun görülüse çıkartılacak ve Orman Bakanlığı veya işte Orman Bakanlığı'ndaki Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Parklar Genel Müdürlüğü durun burada endemik tür var yapamazsınız şeklinde hiçbir itiraz hakkı yok. Çevre Şehircilik Bakanlığı burası uygundur dediği anda o oralar yerleşime açılabilir. Kaldı ki hani Diğer meslek gruplarının da e, ciddi itirazları var. Ne gibi itirazları var? Hani çok aceleye getirildiği, e, artı e, sarsıntılar devam ederken inşaata geçilemeyeceği, şu anda açıklanan e, işte binaların aslında bir kentleşme değil, e, sadece konut amaçlı oldu. Ama bir kent e, yapılacak zaman bunun e, diğer kent bileşenleriyle birlikte yapılması gerektiği ve kent planlama bütün disiplinleri e, içeren yani çok sayıda disiplin içeren e, bir e, bilimsel yaklaşım olması gerektiği söyleniyor bunun içinde deprem tabi bir ayaktır ve e, zemin e, çok önemlidir ama bunun haricinde e, işte hidrolojisi yani su kaynakları ormanı tar e, tarım alanları coğrafyası, su ürünleri e, gibi e, diğer bir sürü bilim dalını da ilgilendiriyor. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya gelerek e, sağlıklı e, kentler yapmamız, inşa etmemiz gerekiyor. Bunları yaparken de en önemli kriterlerden bir tanesi de oradaki e, ekosistemleri ve biyolojik çeşitliğe zarar vermemek. E, niye diyeceksiniz ne önemi var bu e, işte meraların ki meralar ayrı, meralarda. Ormandan daha vayım durum istenilen yani merahlarda orman alanlarında sadece taşlı kayaçlı verimsiz orman alanları ile sınırlandırılmışken merahların tamamı da kullanıma açılabilecek yerleşime açılabilecek onun önünde hiçbir engel yok. Niye önemli bu ekosistemler diyeceksek? Şimdi depremden bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz depremde Hatay özelinde ilk birkaç gün özellikle Hatay Hava, Havaalanı'nın zarar görmesi nedeniyle ulaşılamadı. Ve orası bir sulak alandı. Eski bir göldü. Amik gölüydü. Kurtularak, 80'li yıllarda kurtularak... Ovaya dönüştürüldü ve hava alanında bunun üzerine e, yapıldı. İşte bu sırada bu e, zeminin kötü olduğu eski bir sulak yapılan hava alanı e, zaten e, e, her e, yağıştan sonra sular altında kalıyordu. Oradaki yerleşim alanları sular altında kalıyordu. E, Depremde de e, Hatay hava alanı e, zarar gördü ve belki de e, yüzlerce binlerce insan da zamanında ulaşılamadığı için e, hayatını kaybetti. E, ekosistemleri korumazsanız ee, bizim e, gelecekte de daha da şiddetleneceğini sayısının artacağını öngördüğümüz seller, kuraklıklar, orman yangınları gibi e, iklim değişikliğine bağlı olarak e, artacağını, şiddetleneceğini öngördüğümüz afetlerle de mücadele etmeniz e, zorlaşacak. Çünkü e, doğal ekosistemler e, insanların hem e, aşıra olaylarından kaynaklanan e, ne diyeyim e, Afetlere karşı koruyorlar, işte heyelanları önlüyorlar, e, suyu toprağı stırak, su üretiyorlar, ekosistem hizmeti üretiyorlar. Hatta e, insanlar bu ekosistem hizmetlerinden geçimlerini sağlıyorlar. Balıkçılık, balıkçılık yapıyorlar, ormandan geçimini sağlıyorlar. Hatta tarım alanları bile ekosistem hizmeti e, üretiyor. E, bu nedenle e, doğaya, doğal ekosistemlere zarar vermemek adına e, halen geçtiği, ee, hemen e, bütün e, bilim dallarından e, içerecek şekilde bilim kurulu oluşturularak ortak akılla e, sadece deprem odaklı değil e, afete dirençli iklim değişikliği dahil afetlere dirençli kentler nasıl yapılabilir bunu planlamamız gerekiyor. Hatta şunu da söyleyeyim yani e, örneğin bu binalar planlanırken kendi kendine yeten, kendi enerjisini üreten e, Örneğin su tüketimini azaltan su, yağmur suyu hasadı gibi gelecekte çok basit karşımıza çıkacak önlemleri de içerecek şekilde planlanabilir. Böyle bir fırsat da var aslında. Geçmişte yaptığımız hataları yapmamamız gerekiyor. E hocam çok güzel özetlediniz. Çok teşekkürler. Özellikle ortak akıl vurgusu çok önemliydi. Bir acele içerisinde yanlış kararlar ve ki o yanlış kararlar tekrar böyle felaketlere yol açabilecek kararlar ki... Bu şunu da görüyoruz. Siz de, siz de bahsettiniz. Bütün kararın çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına verilmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tamamen devreden çıkartılması bu konuda. işte o ortak akıl dediğimiz o aklın. Akılla ne kadar ihtiyacımız olduğunu da bu ve bu akıldan ne kadar yoksun olduğumuzu da aslında gösteriyor. Hocam şimdi bu dönemde e, bir tane daha aslında bir yönetmelik e, yayınlandı. Bu da Orman Kanunu'nun 17. maddesinin e, 3. fıkrasına e, dayanıyor. Bu da aslında bakarsanız e, güneş enerjisine e, dayalı bir e, yönetmelik. Orada da şöyle bir e, ifade var. Yine... E, Ormancılık faaliyetleri ve teknik olarak orman kurulması mümkün olmayan fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebilir diyor. Evet bizim güneş enerjisine ihtiyacımız var. Çok doğru yenilenebilir enerji ihtiyacımız var. iklim kriziyle mücadelede. Lakin sizin biraz önce söylediğiniz bu ekoloji çerçevesinde değerlendirirsek burada da çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz herhalde. Kesinlikle. Türkiye'de e, yani 20 yıl öncesinde bir HES furyası vardı hatırlarsanız. E, bütün dereler, ister HES'ler yapılıyordu. Sonra rüzgar santralleri e, e, furyası başladı. E, uzun yıllardan beri de güneş enerji santralleri e, ormanlarda e, kurulmak isteniyordu. E, buna Tarım Orman Bakanlığı karşı çıkıyordu. E, nihayet e, bir şekilde bir lobi faaliyeti olduğunu zannediyorum bunun önüne açıldı. Bu da çok dikkatli olmak lazım. Evet sizin de dediğiniz gibi yenilenebilir enerji ihtiyacımız var ama bu yenilenebilir enerji tesislerinin e, yutak alanlara zarar vermemesi gerekiyor. Nedir bunlar? E, tarım, orman, mera, sulak alanlar, dereler, akarsular gibi doğal ekosistemlere ve yutak alanlara zarar vermemesi gerekiyor. Aynı zamanda bunlar e, yapıldığı zaman da biyolojik çeşitliği koruması, e, işte, e, gelecekte e, şiddetlenecek olan aş ayların çarpan etkisi yapmaması yani işte heyelanlara, erozyona neden olmaması gerekiyor. Eğer bunlar olursa bir şekilde doğal ekosistemlere zarar veriyorsa bunun adı da yanlış azaltımdır. Mal adapt mal mitigation diye geçiyor. Uydu görüntüleri üzerinden yapılan çalışmalarda baktığımız zaman maalesef orman alanlarımızın azaldığını görüyoruz. Çok sayıda özellikle 2012 yılı sonrasında ciddi olarak e, arttı sadece 2012 sonrasında e, orman alanlarından hem madde e, izinlerle e, 355 bin hektar civarında bir orman alanını biz kaybettik. E, bu orman alanları hem biyolojik çeşitlilik için e, önemli hem de e, e, işte karbon depoluyorlar, yutak alanlar. Evet deprem çok büyük afet ama... E, daha küçük boyutlarda olsa da Türkiye'de her yıl binden fazla hava olayı kaynaklı afetlerde gerçekleşiyor. Bizim artık toplum olarak tek bir afete değil, bütünleşik afet yönetimine, bütün afetlere karşı dirençli kentler, dirençli toplum yaratmamız gerekiyor. Bunun yollarından bir tanesi de doğal ekosistemleri korumak. E peki hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz tüm bilgiler için ve bize ayırdığınız zaman için. Ben teşekkür ediyorum. Umarım... Ortak akıl çağrımı yenilemek istiyorum. Ortak akılla bütün disiplinleri bir araya getirerek e, o bölgedeki kentlerimizi e, yeniden e, yaparız. E, e, afetleri dirençli kentler, e, doğayla iç içe kentler e, kurarız. E, bir daha da benzeri afetlerle karşılaşmayız. Umarız hepimizin temennisi aynı. E, çok teşekkürler. E, şimdi ufak bir müzik aramız var. Ardından görüşmek üzere. Herkese merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Depremle ilgili iki farklı konuyu ele almaya çalıştık. İki konuğumuza da tekrardan huzurlarınızda teşekkür ederiz. şimdi biraz daha böyle iklim değişikliği ile alakalı kısa birkaç haber vermek istiyorum bu son bölümde. Dünya Bankası yeni başkanını arıyor. Şöyle ki Dünya Bankası'nın halihazırdaki başkanı David Malpass Görev süresinin bitimini beklemeden e, Haziran ayında istifa edeceğini e, duyurdu. E, tabii bu da haliyle e, Dünya Bankası'na yeni bir e, lider arayışına e, soktu. E, David Malpass, ABD'nin eski başkanı Donald Trump tarafından e, atanmıştı. E, görev süresi boyunca e, bankanın kırılgan ülkelere e, borç krizi, COVID ve iklim değişikliği gibi önemli konularda yardımcı olmakta yavaş kalması nedeniyle Kırılgan ülke liderleri ve çok taraflı finans alanında çalışan uzmanlardan büyük baskı görüyordu. Yine geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz yıl Malpas'a iklim bilimini kabul edip etmediğine dair sorular gündeme gelmişti. David Malpas'ın iklim inkarcısı olma ihtimalinin varlığı biliniyordu. Tabii buna göre de bankayı yönetim süresi boyunca bankaya liderlik etti. E, bu soruların gündeme gelmesinin ardından e, iklim değişikliği ile ilgili e, yorumlarını da e, geri çekmek zorunda kalmıştı. E, bu yorumlar e, Barbados Başka, Başbakanı e, Miyamotli ve ABD ve Almanya gibi kilit ülkeler de dahil olmak üzere e, dünya liderlerinin Dünya Bankası'nın iklim eylemini artırmak için iş modelinde e, reform yapması çağrılarını desteklemesine e, yol açmıştı. Tabi e, tabii onlardan bir tanesi KOP27'de de e, daha önce sizde bunları paylaşmıştık. Bunu paylaşmıştık. Belki kısa bir hatırlatma yapmak iyi olur. E KOP27'de de e, Dünya Bankası'nın mimarisinin artık e, değişmesi e, gerektiği. Çünkü e, bileceğiniz hatırlayacağınız gibi Dünya Bankası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış bir e, kurumdu ve e, o zamanın ekonomik şartlarına göre e, mimarisi e, yapılmış bir kurum, düzenlenmiş bir kurum. Artık iklim değişikliği çağında, iklim değişikliği gerçeğinde bu mimarisinin de buna göre düzenlenmesi bekleniyor. Evet, yeni bir Dünya Bankası ile ilgili bir gelişme daha var tabii. Yeni başkanını arıyor dedik. Bu yeni başkanında Ece Benga olması bekleniyor. Joe Biden bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada. 30 yıldan fazla bir deneyime sahip olan Banga'nın Dünya Bankası'na liderlik edecek bir donanımda olduğu belirtildi Banga'nın iklim değişikliği de dahil olmak üzere zamanın en acil sorunlarının üstesinden gelmek için kamu özel kaynaklarını seferber etme konusundaki deneyimine vurgu yapıldı ABD burada tabi önemli bir rol oynuyor çünkü bankanın en büyük hissedarı ve geleneksel olarak bankanın başkanını liderini seçiyor Bankanın David Malpas'ın haziranda veya öncesinde istifa etmesiyle koltuğu da devre alması bekleniyor. E, tabii Dünya Bankası küresel iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının odak noktalarından birisi haline gelmiş durumda. Biraz önce belirttiğim gibi COP27 sonuç metninde de bu Dünya Bankası'nın mimarisinde bir reform çağrısı, reform yapılma çağrısında bulunulmuştu. Şimdi banka önümüzdeki Nisan ayında Washington DC'de ...bir toplantı, bahar toplantısı düzenleyecek. Orada hissedar hükümetleriyle iklim evrimi yol haritası ele alınacak. Bu yol haritası bankanın misyonunu, iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve diğer küresel sorunların yanı sıra... ...yoksulluğu azaltma ve refahı arttırma şeklindeki mevcut hedeflerini içerecek şekilde genişletmeyi amaçlıyor. E, Tabi yine banka e, sere gaz emisyonlarınızı azaltmak için de orta gelirli ülkelere daha fazla para vermeyi teklif ediyor. E, bu teklifi e, yerine getirmek için de daha doğrusu bu daha geniş misyonu finanse etmek için de e, bankanın yol haritası ortaya konulurken hükümetlerden daha fazla fon talep ettiğini de e, biliyoruz. E, bu haftalık e, iklim habercilerinin sonuna geldik. E, hepinize e, teşekkür ederiz e, bizi dinlediğiniz için. E, haftaya Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.